Hazırlayan ve Çelenk Bakra. İyi haftalar. Ee, geçtiğimiz hafta birkaç günü İzmir'de onların davetlisi olarak İzmir Akdeniz Akademisi'nin düzenlediği İyi Tasarım İzmir 2 yani ikinci kez düzenlenen İyi Tasarım İzmir programı için ben de e, açılış konuşmalarından birinde söz almak üzere davetli bulundum ve hariçtan sanat programı kapsamında bugün İzmir'den e, kültür sanat ve tasarım alanından haberlerle karşınızdayım. İyi tasarım e, bahsettiğinizde. Gibi İzmir Akdeniz Akademisi tarafından ikinci kere düzenleniyor ve ikinci yılın başlığı ve kavramsal çerçevesi alan açmak İngilizce'de open spaces olarak kullanmışlar ben geçtiğimiz hafta oradaydım 20 Ekim Cuma günü ana sergilerin açılışı yapıldı ve pek çok söyleşi sunum buluşma ve atölye çalışması gerçekleştirildi ama esasen 6 Ekim itibariyle atölye çalışmalarıyla başlamıştı İyi Tasarım 2 ve de sergiler 20 Kasım'a kadar devam ediyor olacak zaten gelecekte İzmir'e yolunuz düşerse katılabileceğiniz etkinliklerden de e, bilgi vereceğim e, Alan açmak e, için tasarıma, tasarımcıya, tasarım ürününe alan açmak e, demişler Hatta bunu birazcık daha genişletmişler Tasarlayan, tasarlanan, içeren, içerilen, düşünen, düşünülen, geçmiş, gelecek Tanımlayan, tanımlanan, üreten, seyreden Etkileyen, etkilenen, etkileşen öğelerin uyumlu bir şekilde birbirlerini reddetmeden birlikte yaşamayı becererek kendilerinin dışa vurması, tasarıma, tasarımcıya alan açmak, tasarımın tartışılmasına, görüşülmesine, görünür kılınmasına, deneyimlenmesine alan açmak gibi bu çerçeveyi e, genişleten, açıklayan bir manifestosu var e, Kentin e, tasarım ve tasarım etrafındaki diğer alanlarla ilişkisine dair yeni düşünme pratiklerinin önünü açmayı hedefliyorlar. E, Bizimse Borgakan Türk Moderatörlüğü'nde Çiçek Tezer'le birlikte katıldığımız ilk e, panel ya da söyleşi alan açmayı biraz daha e, soyut ve somut e, açıdan ele alan, biraz felsefi açıdan da ele almaya çalışan, tabii ki projelerle e, somutlaştırmaya çalışan bir içeriğe sahipti. Ve ben e, bu panele katılmak için uçağa bindiğim anda aslında bir e, haberi de aldım. E, o da e, ondan bahsetmeden hakikaten programa başlamak istemiyorum. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, işte iletişim Yayınları'nın sahibi olarak da tanınan iş adamı Osman Kavalı'nın Atatürk Havalimanı'nda yani benim de böyle bir alan açmak üzerine bir konuşma e, yapmak üzere Nacizhane e, Atatürk Havaalanı'nda e, bulunduğum bir dönemde gözaltına alındığı bilgisiydi. E, sivil toplum çalışmaları yapan bir kuruluş Anadolu Kültür AŞ e, ve de Kavala Antep'te, Gaziantep'te Alman Göte ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından dönüyormuş. Ee, gerçekten iyi haberlerini e, almayı çok istiyorum. Öncelikle Ahmet İnsel'in e, Osman ile ilgili yazdığı birkaç cümleyi e, gündeme getirmek istiyorum. Benim de hocamdır Ahmet İnsel. Osman Kavala'nın demokratik kültürün farklı alanlarına katkısına en iyi simgeleyen girişimlerinden biri kuruluşun öncelik. Edip yönettiği Anadolu Kültür AŞ'dir, toplumsal diyaloğu, barış ve uzlaşma çabalarını ön plana çıkartan, çok farklı kesimlerin kültürel mirası koruma girişimlerine destek veren, kültürel faaliyetlerin taşraya e taşınmasına öne, ön ayak olan bir kültür kuruluşu. ''Hepsinin ortak paydasını, her türlü şiddet, çatışma ve ayrımcılığın dışlanması ve yapılan işlerin kalitesine ve detaylarına büyük özen gösterilmesinin oluşturduğu bir faaliyetler yelpazesi. Bu faaliyetlere katılmış ürünlerini görmüş olanların hepsi bu değerlendirmelerimi onaylayacaktır.'' demiş Ahmet İnsel. Ben de e, Osman Kavala ve ekipleriyle Anadolu Kültür başta olmak üzere 2000'li yılların başından itibaren e, onların açtığı alanlar sayesinde... Açmaktan bahsediyoruz. Ya, onların açtığı alanlar, onların tasarladığı alanlar sayesinde hem Türkiye'nin İstanbul dışındaki farklı kentlerindeki kültür sanat sahnesini tanımak görmek, o o bölgelerden gelen ...kültür, sanat yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunup ortak projeler tasarlayabilmek fırsatı bulmuştum... ...Osman Kavala yönetiminde açılan alanlar sayesinde. Dolayısıyla İstanbul'a sınırlı kalan benim gibi pek çok kültür, sanat alanında faaliyet gösteren insan... ...kendi ülkelerini onun açtığı Diyarbakır Sanat Merkezi gibi yürüttüğü pek çok program ve proje gibi... ...daha iyi tanımak, ortaklıklar geliştirmek ve o kentlerde projeler hatta hayata geçirme imkanı buldular... Bu aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya yani kendi komşuları içinde geçerliydi. Kafkasya'dan Balkanlardan, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz havzasından pek çok kültür sanat alanında çalışan, sivil toplum alanında çalışan insanlarla tanışmak kurumları ...tanımak, fikir alışverişi ve ortak projeler yaratabilmek için imkan ve alan e, yarattı. Bunun en iyi örneklerinden biri e, hemen şu anda açık stüdyonun yanında e, bulunan depodur. Orası kendi ailesine ait bir e, ve iletişim yayınlarının deposu olarak kullanılan eski bir tütün deposuydu... İstanbul Biyeneli için bir mekan arayışındayken kendi kişisel girişimleriyle oradaki depoyu da boşaltarak dolayısıyla başka bir yerde depo tutmak zorunda da kalarak İstanbul Biyeneli'ne bir mekan sağlamıştı. Biyeneli'ne bir alan açmıştı. Biyeneli mekan problemi yaşıyordu o dönemde. 2005 İstanbul Biyeneli'nden bahsediyorum. 9. İstanbul Biyeneli'nden. Sonrasında bunu geçici de kılmadı. Orayı Pek çok farklı e, sivil toplum inisiyatifine de alan açan e, bir e, kültür sanat ve tartışma platformuna dönüştürdü. Bugün depo olarak bildiğimiz yer. Dolayısıyla alan açmaktan bahsedince Osman Kavala'yı anmadan programa devam etmek istemedim. En kısa zamanda iyi haberlerini alacağımızı umuyorum. Gelelim iyi tasarım. İkiye alan açmak konseptli bu uluslararası etkinliğe e, kavramsal çerçevesinden bahsettim. İzmir'in aynı zamanda Akdeniz coğrafyasında bir tasarım kenti olma iddiası da var. Bu etta, iddia ile birleşiyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor. E, pek çok sergi kültür park yani İzmir Enternasyonel Fuarını ağırlayan kültür parktaki fuar alanında hol 1 ve 2'de gerçekleştirildi. Hemen bunlardan bahsedeyim. Zira sergilerin açılışı 20 Ekim'de yapıldı ama tam 20 Kasım'a kadar Kültür Park özellikle basmane girişinden girerseniz Kültür Park Hol 1 ve Hol 2'de bu sergileri görebilirsiniz. E, 7 Derin Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması, e, Alternatifler, e, Basmane Çevresel Tasarım Projesi sergisi, e, Moda Tasarım Yarışması İlk 10 Finalist Koleksiyonları sergisi Reform, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği... E, i̇lginç sergilerden biri Ömer Durmaz e, küratörlüğündeki fuarın ressamlarıydı. İzmir Fuarı'nın tarihinde grafik tasarımın izlerine bakıyordu. İzmir Fuarı için tasarlanan afişler ve grafik tasarımın yer aldığı kibrit kutuları, mendiller gibi farklı objelere de bakan bir yanı vardı. Ve pek çok tanıdığımız grafik tasarım tarihine geçmiş hatta sanat tarihine geçmiş e, tasarımcılar ve ressamların izini sürmek mümkündü. Fuarın ressamları sergisinde umarım kitabı. ...ya da hiç ise bir web portalından... ...ulaşmak mümkün olur ileride. Sergiyi de mutlaka görün isterim. E, kentsel... ...sert zeminlerin yeşillenmesi... E, ...Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda... ...düzenlenen bir sergi. Bu Erdem Yıldırım tarafından... ...Never Look Back... G ...Gökhan Talay tarafından düzenlenen bir sergi. Transform... Nation ya da Transformation adlı Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünün düzenlediği bir sergi var ve de en kapsamlı sergilerden biri de Akdeniz Akademisinin düzenlediği e, Onur Mengi küratörlüğündeki Üniversiteler Tasarım ve Sanat Bölümleri Mezuniyet Projeleri Sergisi e, pek çok farklı üniversitenin sanat tasarım e, iletişim gibi ve bölümlerinden öğrencilerin katıldığı ve Kültür Park Hall 1B'de gerçekleşen bir e, Sergi bu. Bu sergilerin yanı sıra tabii ki atölye çalışmaları da söz konusu. Kaçırdığınız atölye çalışmaları değinmeyeceğim ama hala takip edebileceğiniz enteresan bir atölye var. Önümüzdeki hafta cumartesi 28 Ekim cumartesi hayal edilebilir şehir kılavuzu. Ee, Kültür Park Hall 2'de başlıyor. Düzenleyenler Alexis Şanal, Murat Şanal, İpek Özbay, Didem Serap Duran. Bunu mutlaka takip etmek gerekir. Yine e, önümüzdeki hafta cumartesi günü e, takip edebileceğiniz bazı etkinlikleri de gündeme getirmek isterim. E, yine e, yardımcı doçent Borga Kantürk tarafından moderatörlü üstlenilen sanatla tasarım İlişkisi, mekan, sanat ve mimariye bir arada bakan bir konuşma gerçekleşecek Kültür Park'ta Saat 1'de e, Can Altay, o da Bilgi Üniversitesi'nden akademisyen ve Michael Edward yangın katılımlarıyla diye anons edilmiş. Saat 2'de onu mütakip yani dünden bugüne tasarım ve deniz üzerine 360 derece tarih araştırmaları derneğinin düzenlediği bir konuşma var. E, Urla'da bu, Urla'dan başka haberler de var ama antik tekne yapım atölyesi iskeleti. Yani Urla İskelesinde yapılıyor. Zira herhalde tasarım ve denizi konuşmak için Urla İskelesi en doğru yerlerden biri. E, saat üç buçukta ise Deneyim Paylaşımı adlı bir söyleşi var. Karton Kitap İnisiyatifi, Açık İnovasyon Derneği, Permakültür Araştırma Enstitüsü, Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü, Şemlem Yücel Moderatörlüğü'nde bir araya gelip kendi... Deneyimlerini alan açmak ve tasarım alanındaki deneyimlerini e, izleyicilerle paylaşıyor olacaklar. Bunu, bunlar içinde benim e, en çok ilgilendiğim herhalde fotoğraf ve fotoğraf kitabı ve kitap inisiyatifi alanlarında çalışan Umut Altıntaş ve Toros Mutlu'nun da bu e, deneyim paylaşımına katılıyor olması... 4 Kasım Cumartesi ise yani bundan bir hafta sonra ise 10.5'te bir botanik turu var saat 2 ile 4.5 arasında ise herkese açık bir forum hatta iki bölümden oluşan bir forum yapılacak İzmir'de tasarım iyi tasarım tasarımcı örgütlenmeleri ve tasarım platformu girişimine odaklanmış projeler ee, bunlar hararetle tavsiye ediyorum sergileri görünüz 20 Kasım'a kadar İzmir'de İzmir'deyseniz ya da İzmir'e yolunuz düşerse kültür parkta eskiden fuarın düzenlendiği yerde, alanda e, bu hangarlarda görmek mümkün sergileri. E, bir Bunların içinde önereceğim bir sergi daha var özellikle alternatifler sergisi. E, bağımsız grafik tasarımcılar Emre Duygu, Emre Yıldız, Tanser Özalp. Umut Altıntaş ve Ziyarcan Bayar tarafından düzenleniyor ve çeşitli sebeplerden sipariş edilmiş ve hayata geçirilmemiş ya da tasarımcıların kendileri inisiyatif alarak hayata koy, geçirdikleri tasarımların süreçlerini de izleyiciyle buluşturuyor. Bence hakikaten adını hak eden alternatif bir sergi formatı söz konusu. Ee, i̇yi tasarım programı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Açılışı 20 Ekim Cuma akşamı yapıldı bir açılış resepsiyonuyla orada Urfa Tasarım Kütüphanesinin Kur'an Profesör Doktor Tevfik Balcıoğlu da Urfa Tasarım Kütüphanesi ve Tevfik Balcıoğlu evinden bahsetti, uzun bir sunum yaptı, bir saatlik bir sunumla bütün hikayeyi anlattı. Kısa bir ara verdikten sonra ona biraz değinmek istiyorum ama öncesinde şunu da gündeme getireyim. İzmir'de devam etmekte olan bir başka etkinlik daha var. O da dördüncüsü düzenlenen Port İzmir ya da Port İzmir Trieneli ee, onun da çeşitli etkinlikleri var hatta bugün bir açılışı e, olacak İzmir'deyiz iseniz saat 6'da e, bir sergi açılışı var Global Nomadic Art Project bu uluslararası bir proje Doğan İzinde adlı projenin sergi açılışı bugün saat 6'da yine Kültür Parkı içerisindeki İzmir Resim Heykel Müzesi galerisinde gerçekleşecek e, proje kapsamında Ayşegül Kurtel'in yönetici Yönetimindeki Port İzmir 4 kapsamında e, Kapadokya'da ve İzmir ve civarında tarihi, kültürel ve doğal yapıyı tanımaya yönelik geziler gerçekleştirdiler. Yine doğal ve yapay malzemelerle, doğada karşılaştıkları malzemelerle özgürce ve adeta spontane olarak çeşitli uygulamalar ve performanslar hayata geçirdiler. İşte bu sergiyi Bugün saat altı itibariyle açılışıyla birlikte izlemek mümkün. İzmir Trieneli yani Port İzmir bünyesindeki bir etkinlik bu. Şimdi kısa bir müzik arası vermek istiyorum. İyi, iyi tasarımında açılış konserinin iki grubundan biri olan Kozmika'dan gelsin Deli. Sonra Urla'daki tasarım kütüphanesiyle harçtan sanatı kapatacağım. Haydi. Rüzgarlar essin ellerimde. Çolsun martılar göküzünde Güneş batarken, Bırak var olayım, Ne güzel beste bu senin mi Rica etsek annelere bir telefon eder misin Alo Şu anda sahnede yüzücü hatça Kendi gönlümce yaşamak istiyorum. Hakkım yok mu buna? Hakkım yok mu? Hakkım yok mu buna? Şartsız hayat onun için ölüm demektir. Düşünmek bile iste. ...hariçten sanat programındayız... ...Açık Radyo'da... ...ben programcınız Çelenk Teknik Masadaki... ...Robiye Kozmika'dan deli... ...parçasını çaldı ve... ...şimdiye kadarki tüm desteği için teşekkür ederek... ...devam ediyorum. Neden Kozmika çaldım? Çünkü İzmir'den kültür sanat... ...haberleri getiriyorum. İzmir'li bir... ...grup olan Kozmika'da... ...İyi Tasarım 2... ...açılışında... Ee, ...sahne alan gruplardan... ...biriydi, diğeri de noksan. E, ve... Yine İyi Tasarım Programı İyi Tasarım İzmir 2 programı kapsamında e, bir konuşma, bir sunum gerçekleştiren hakikaten tasarıma alan açan bir e, projeden bahsederek devam etmek istiyorum. E, bir akademisyenin projesi bu elbette. E, Profesör Doktor Tevfik Balcıoğlu'nun e, hayata geçirdiği bir proje. Hali hazırda Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi. İzmir'in Urla ilçesinde 16. yüzyıldan kalma bir e, Sibyan mektebi, sonradan Sibyan mektebi olduğunu anladığı aslında harap, e, metro terk edilmiş bir e, yapıyı satın alıyor. Dolayısıyla kendi özel mülkiyeti aslında ama buraya çok ciddi emek, yatırım e, ve gönül e, katarak burayı belirtiyor. ...bu cumartesi günü yani 21 Ekim cumartesi günü resmi olarak açılışı yapılan bir tasarım kütüphanesine ve okuma salonuna, okuma odasına dönüştürüyor. Ee, halka tamamen açık, özellikle çocuklar tarafından daha şimdiden e, çok sevilen, sahip çıkılan bir yer e, burası... Ee, yıllar süren bir araştırma ve emeğin ürünü şimdiden ödüllü bir kütüphane yani bir restorasyon e, sürecinden geçmiş bir yapı burası. Urla'da Kapan Camii sokağında yolunuz düşmese bile lütfen düşürün. Kapan Camii sokağında bulunan 16. yüzyıldan kalma bir metruk bina 2005 yılında satın alıyor 12 yıl sonra açılmış hali karşımıza çıkacak. Düşünün arkasındaki süreçleri ve yaptığı araştırmalarda depremlerde zarar gören, bir tek kubbesi sağlam kalmış olan bu binanın 1960 ...1560 pardon... ...yılında yapıldığı tahmin edilen... ...bir Osmanlı dönemi Sibyan Mektebi... ...olduğunu tespit ediyor. Bu binayı... ...nasıl değerlendireceğini... E, ...düşündüğü... ...dönemde kendisinin... ...okuldan da arkadaşı olan, çok yakın... ...bir dostu olan e, ve... ...Georgetown Üniversitesi Öğretim Üyesi... ...Ertök'ün Modern Türk Araştırmaları Kürsüsü... ...Profesörü Faruk Tabağ'ın da... ...ölüm haberini alıyor. Pek çok böyle... E, ...ilginç bir öyküsü ve hikayesi... ...var... E, Çok büyük bir üzüntü yaşıyor elbette onun anısını da yaşatmak azından burayı bir kütüphaneye dönüştürmeye karar veriyor ve Amerika'da Faruk Tabağ'ın biriktirmiş olduğu müthiş bir kitaplığa da müthiş bir kitap koleksiyonunda sahip çıkıyor tarih toplumsal bilimler kültür sanat tasarım alanından yayınlar bunlar bunlara da sahip. Çıkıyor ve hatta bu binayı iyi restore etmek konusunda yetkin olabilmek adına İsveç hükümeti tarafından bir burs alıp eski binaların korunması ve restorasyonu üzerine bir ...geniş çaplı bir eğitim dahi alıyor... ...Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek buluyor... ...özel mimarlık firmalarından sponsorluk alıyor... ...pek çok kişi, kurum, ortak, paydaş sayesinde... Onlar, ...onların nakdi ve ayni desteği ve işbirliği sayesinde... ...nihayet hafta sonu itibariyle ziyarete halka açılmış olan... E, ...Tevfik Balcıoğlu Evi, Urla Tasarım Kütüphanesi ve Faruk Tabak Okuma Odası e, hizmete giriyor... Amerika'dan getirtilen ve sonrasında özel ex-librislerin basıldığı 4000'in aşkın dünya tarihi ile ilgili kitaplar var burada. Keza bir akademisyen olduğunu gündeme getirdiğim Profesör Doktor Balcıoğlu'nun meslek hayatı boyunca bir araya getirdiği, özellikle tasarım ama özellikle endüstriyel tasarım ve mimarlık hakkındaki yayınlar var Türkçe İngilizce farklı dillerde. Aynı zamanda çocuklara yönelik de küçük bir kitap koleksiyonu oluşturulmuş özellikle urladı çocukların yararlanabileceği. Ee, ...ve hepimizin ziyaret edebileceği haftanın belli gün ve saatlerinde açık olan bir kitaplık bu. Urla'ya yolunuz düşerse mutlaka vakit geçirin, kitapları e, karıştırın... ...ve aynı zamanda bu kadar başarılı bir restorasyon örneği e, olduğu için de bu tarihi yapıyı mutlaka gezin derim. Programı kapatmadan önce bir son anons ise... Biraz değinebildiğim vakit itibariyle Port İzmir, dördüncü Port İzmir bahsetmiştim. Ayşegül Kurtel K2 Güncel Sanat Merkezi'nin de kurucusuydu. Onun önderliğinde dördüncüsü hayata geçiriliyor bu projenin. Bir sanat triyenili bu. Şu anda hali hazırda yani bugün daha doğrusu açılışı yapılacak bir proje var İzmir Resim Heykel Müzesi Kültür Park Galeri'de saat 6'da açılıyor ama önümüzdeki günlerde de elbette gezebilirsiniz. Global Nomadic Art Project adlı uluslararası bir kolektif e, tarafından Doğan İzinde adlı Türkiye'de hali azında da Avrupa kıtasındaki son buluşmamız Türkiye'de demişler. Kapadokya ve İzmir çevresinde doğayla ilgili araştırmalarda bulunmuşlar e, bu ekip. E, bir sonraki e, Port İzmir e, etkinliği ise yarın 24 Ekim e, günü İzmir Güncel Sanatının son 10 yıllık periyodunu tartışmaya açan bir etkinlik olarak tasarlanıyor. 10 yıl önce, 5 yıl sonra adı Temmuz ayı boyunca Alsancaktaki e, Galeri A'da bir bellek tazeleme tartışma kayıt arşiv mekanı ve sunum platformu. ...biçimiyle hayata geçmişti Galeri A'da... ...Alsancak'ta... ...10 gün 10 etkinlik olarak... E, ...tasarlanmıştı o program... ...dönemin tanıkları ve sanatçıları konuk edilmişti... ...İzmir'in son 10 yılından bahsediyorum... ...bir arşiv de oluşturuluyor... ...yarın yani 24 Ekim... ...Salı günü ise etkiliğin ikinci ayağı... ...yeniden Galeri A'da, Alsancak'ta... ...izleyicilere ve aktif katılımcılara açık... ...5 gün sürecek bir etkinlik... ...bu sefer yarın itibariyle... Önceki sunum ve tartışmaların ses kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Sunumlardan arta kalanlarla hazırlanan E, belgesel videolar yer verilecek e, bir yuvarlak masada ise geçtiğimiz e, Temmuz ayındaki etkinlikler ve sunumlara katılan kolektif, inisiyatif yazar ve sanatçıların getirecekleri materyallerin buluştuğu bir yeniden toparlanma ve değerlendirme hayata e, geçecek. Güncel sanatın İzmir'deki güncel sanatın son 10 yılı bugünkü durumu ve geleceğe dair olasılıklar ve yapılması gerekenlerin tartışılacağı bir e, platform bu. Akabinde de yine dijital kayıtlarla izleyiciye bir arşiv şeklinde sunulabilecek. Bunu da özellikle tavsiye ediyorum. Yarın Galeri A'da Alsancak'ta. Bugün Harik'ten Sanat programında ben Çelenk size İzmir'den kültür sanat tasarım haberleri getirdim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Harik'ten Sanat, Gezegenden Kültür Sanat Haberleri